dena bak kuluyla dost olmak istiyor. Dostluk da fedakarlık istiyor. Bir takım nefsin arzularına, nefsin tasallutlarına engel olabilmek sabır icap ediyor. Zorluklara katlanmak icap ediyor. İnnel usri yusra, innel Her zorluktan sonra ferahlık gelir. Dünya'da bir zorluk nefsin arzularına karşı ona mukavemet etmek şu dünya hayatından sonra bir kolaylık, bir selamet. Huzur nerede dünyada? Huzurda ela biziklay tatminül kulup kalbin cenabakla beraber olmasında. O beraber olma bir lezzet haline geliyor. Beşeri, nefsani lezzetler ömrü tüketiyor. Böyle bir lezzet meydana geliyor. İbadetler muamelat o şekilde ifa ediliyor. Dünyada huzur oluyor. En huzurlu dünyadaki insanlar peygamberler. Ondan sonra peygamberlere tabi olanlar olmuş oluyor. Onlara hayatın meşakkatleri, çileleri ömrünü tüketiyor. Hatta huzur veriyor. Efendimizin şahsi hayatından hiçbir zaman en ufak bir serzeniş yok. Daima derdi ümmetinin derdi. Daima tebliğ derdi. bu Cenab-ı Hakk'la dost olanlar yani dostluk müştereklikten kaynaklanır. Yani cemali sıfatlarla ne kadar müşterekliğimiz varsa cemali sıfatlarla ne kadar müşterekliğim var, o kadar Cenab-ı Hakk'la dostluk meydana geliyor. Huzur geliyor. İnce insan, zarif insan, hassas insan, dikkati kalp sahibi insan meydana geliyor. Tabii müjdeler başlıyor ondan sonra. Ölüm anında müjde başlıyor. Şüphesiz Allah deyip Sonra dost doğru yolda peygamberlerin izinde yürüyenler için melekler iner ölüm anında. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vadettiği cennetlerle sevinin derler buyuruyor. Fussilet Suresi'nde. Yunus Suresi'nde de kıyamette bir selamet bildiriyor. Kıyamet zor. Cenab-ı Hak onun zorluklarını bildiriyor. beşer idrakinin, beşer muhayyilesinin çok üzerinde bir zorluklar. Kainatın durum bildiriyor. insanın durumu bildiriyor. Mücrimlerin durum bildiriliyor. Müminlerin, Allah'la dost olanların durumu bildiriyor. Lahafun aleyhim ve lahim yaksunu. Onlar da mahzun olmayacaklar, üzülmeyeceklerdir. Demek ki bu dünya dershanesinde her anımız çok kıymetli. Zaman çok kıymetli. Kıramen, katiben devam dosya dolduruyor. Her anımız kaside çekiliyor. İlahi müşahedenin, ilahi kameranın altındayız. İşte bu kamera açılacak kıyamette, ıkra kitabe bugün sana nefsin kafidir denilecek. Okunan ayet-i kerimeler, قَدْ اَفْلَا Gerçekten müminler felaha ermiştir. El-Mü'min Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatı ilahiyyesinden biridir. Cenab-ı Hak mümin üzerinde kendisinin bu mümin sıfatının tecellisini istiyor. Yani bir mümin karakteri istiyor. El-mümin manası gönüllerde imanı parlatan, imanı yücelten, kendine sığınanları himaye edip onları koruyan, rahatlatan, güven veren, vaadinde sözüne güvenilen Cenab-ı Hak her müminle bu halin tecellisini arzu ediyor. İç alemde iman parlayacak. İç alem bir rahmet tevzi edecek. Rahmet taşıracak. Güven verecek, itimat edilecek. Sözünde duracak. Ve Cenab-ı Hak bu şekilde bir mümin istiyor. Yani ben müminim. Bu karakter bende ne kadar var? Bunu bir muhasebe etmemizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Müminler felah buldu. Yarattığı her varlık... Cenab-ı Hakk'a kendisini tanıtıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımayan hiçbir varlık yok. Yerde ve gökte ne varsa hepsi zikir halinde. Yani bizim idrakimizin dışında. Biz nasıl bazı sesler var bir sürü duyamıyoruz, bazı şeyler var göremiyoruz vesaire. Cenab-ı her mahlukata ayrı ayrı kabiliyet vermiş. Bu cemaadatta da biz cansız varlıkları, dağlar, taşlar, demirler, madenler vesaire bunları da ayrı bir bunların bir tarzı var, ayrı bir hususiyetleri var. Cenab-ı Hak nasıl insanla konuşuyor, vahiy geliyor, Musa'yle selamla konuşuyor, bu cemaadatla da konuşuyor Cenab-ı Hak. Arabi Hazretleri şöyle diyor, Cenab-ı Hak cenneti yarattı ve cennete konuş dedi. Cennette bu ayeti okudu, kat eflâ müminu. Müminler felah buldu. Demek ki müminler bir takım imtihanlardan geçecek, metcezirlerden geçecek, Ve bu şekilde Cennet'i hak edecek, istihkak edecek Cenab-ı Hak lütfuyla. Buna benzer ayetler de var. Mesela Cenab-ı Hak cehennemi yaratıyor. Cehennemle, cehennemle konuşuyor Cenab-ı Hak, Kaf Suresinde. O gün diyor, kıyamet günü Cehennem'e sorarız diyor, doldun mu deriz. O da der ki, daha var mı? der. Bunlar hepsi bizim için Cenab-ı Hak bir ikaz olarak bildiriyor. Bu konuşmanın keyfiyeti bizce meçhur Bizler için o bir sır olmuş oluyor. Bir müminin kurtuluşun imandan gelen ilk şartı ki namazları huşu içindedir. Namaz bütün dinlerde var. Namaz Cenab-ı mülakat. Cenab-ı Hak kulunun kendisine yaklaşmasını istiyor. Ve Cenab-ı Hak namazla korumasını istiyor. Öyle bir namaz. Burada huşu ile kılanlar. Namazın rekatleri bildirilmiyor. Namazda okunacaklar bildirilmiyor. Bakın namazdaki kalbeye hayat bildiriliyor. Diğer onun fıkhi tarafına biz sünnet-i de intikal ediyoruz. Demek ki namazda esas burada vurgulanan... Kalbi durup, nasıl bir namaza abdestle, taharetle giriyoruz, demek ki namaza bir kalbi bir taharetle girmemiz lazım. Ki o namaz fayda versin. O namaz bizi fahşadan, münkerden korusun. O namaz bize zırh olsun. Yok eğer bir huşu ile namaz kılınmıyorsa, Cenab-ı Hak öyle bir namaz da istemiyor. Fevevli lil musallim buyuruyor. Yazıklar olsun o namaz kılalım diyor. Cenab-ı da mülakatı ziyan ediyor. Çünkü ona secdet ve yaklaş buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bedenin kıblesi Kabe olurken kalbin kıblesinde Cenab-ı Hak olmasın. Böyle bir namaz istiyor. Zirvedeki namazlar peygamberlerin namazı, peygamberlerin namazı. Ayşe Valdi'miz diyor ki sanki diyor namazı durduğu zaman diyor göğsünden suyun fakırdadığı gibi bir ses duyardık diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bağdığından bir okuyor, çıkartılmıyor ızdıraptan, namaza durayım diyor, selam verin, ne yaptınız çıkarttık ya halife diyorlar. Tabi bu namaz çok ötelerdeki bir namaz. Benzerleri, ashab-ı çok, evliyalar da çok. Öyle bir namaz ki mesela İmam Rabbani hazretin torunu Şeyh Seyfettin Hazretleri, bazen iki rekatla bir hatim indirilmiş geceleri. Ya Rabbi dermiş, gecelerde ne kadar kısa bir hatimle bitiyor. Tabi bu nasıldı? Bu veç tane bir ibadet. Tabi Cenab-ı Hak bizim bir geometrik bir hendisi bir ibadette olmamızı arzu etmiyor. Tabi bunun da kalbi inkişaf ettirme ef, müminün.